Açık önüm arkam savım solum deniz açık deniz hazırlayan ve sunan beysun Gökçin. Herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'nun canlı yayın stüdyosunda bu hafta yalnızım. Ee, daha önce de söylemiştim. Birlikte programı sunduğum e, dostum, ekip arkadaşım Turalı bir süre izin istedi. Ama daha eyleme yönelik bir alana geçti. Yani Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün yönetim kurulunda bir atak yapmak üzere çalışıyorlar. Dolayısıyla bundan sonra ben biraz solo Seyir gibi tek başıma olacağım ama konuklarım olacak tabi. Bu hafta Açık Denizin gündeminde yine balık çiftlikleri var. Bu balık çiftlikleri giderek e, biraz e, karışık bir şekilde devam ediyor. E, şimdi e, bir kere konuklarımız hatta mı arkadaşlar? Çiğdem Akçıra duyuyor musunuz? Yok. Erdal Seferbay. O da yok. Bir dakika bir müzik girelim o zaman. Üç numarayı gir lütfen. All you call was the shade on my hat, on my face My words are unnamed for the strain in my ways Pains engraved in my physical days Invisible ways, stop your physical strain From my individual weight Meanwhile, I'm not fulfilled This feeling should not be still One time and rewrite lines, but it God can't you, you to feel Those solid, you so well, fragile, and you go downhill Making wine, forgetting time, that time to so be refilled if you snooze, you lose uh -huh. Gonna spend my day-to-day to confuse mm -hmm. Because I blaze all day, unfaithing, that's so news If it's, if it's new to you, you this is Yawa Red-bended blues, don't get used to it Running mascara, I refuse Closed doors, prevent uh -huh. I'm Açık Deniz'e herkese tekrar merhaba. Ee, şu anda dinlediğiniz 12 Nisan 1908'de yaptığımız bir program. Ben bugün e, radyoya gelemedim. Dolayısıyla müzik çalmak yerine e, sevdiğimiz eski bir programı tekrarlamaya karar verdik Gürkan'la. Evet şimdilik böyle devam edelim. Play. I hate to play when the work needs to work, my, my way, way, I, I say. say, I work away right through every day that I play, my way, now, hear what I, what I say, I hear what I say. what I say, I makes it all seem hopeless, and like impending cancellation, and locks will open sun to continue I determination, rest with infection, destroy, spread your vaccination, and I will head for my destination, I stand alone, at take crossroads of death, then hail the breath of lost souls to left, in and out of consciousness. Drinking wine reminds me of oh, what honest is. Making me wonder where the hell the logic is. We all lost, we all tossed, and lost cause. Find between us silver, leave ourselves, and then we all fall through the walls, through it all. Who we are, no the nine that I found. I still sent so tall The bluebird flew over the fields of sorrow as I left the scene in the dreams watching the soul swallow left you for more Left the won many will fall A lot more will follow. Dreams, watching the souls swallow, left you for more Left the room hollow, when you would fall A lot more will follow The bluebird flew over the field So sorry after left, you seein' the dreams watching the souls swallow, left you for more Left the room hollow, when you fall A lot more will follow The bluebird flew over it the fields. So a sorrowful echo to the singing of dreams. Watching the soul swallow, left you for more. Left the room hollow. Then will fall a lot more. follow. The bluebird flew over the fields. A sorrowful echo to the singing Watching the souls left you for more. Left the room hollow. Then will fall a lot more. Will follow. will fall a lot more. Will follow. Follow. Fall a lot more. Will Fall a lot more. Evet açık deniz teknik bir şeyle karışıklıkla başladı. Telefon hatlarımızı kuramadık. Bağlantıyı müzik girdik. Evet balık çiftlikleri var yine ve yine ve yine açık denizin gündeminde. Şu anda telefon attığımızda iki konum var. Çiğdem Akçura Karaburun Adası Yerel Gündem 21. Bu 21 yüzyıl anlamında 21. Yoksa yani 21. yerel gündem şey değil grubu değil, geleceğe yönelik bir adlandırma. Çiğdem Akçura, hoş Efendim? geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Evet, e, diğer konuğum yine Erdal Seferbay, İzmir Akvader ve İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri Derneği Başkanı. Erdal Seferbay daha önce de konuk olmuştu Açık Deniz'e. Yine açık çift, e, balık çiftlikleri konusunda. Erdal Bey merhaba. Merhabalar Bey, Evet, iyi günler. E, nihayet üçlü bir sohbet yapma şansımız oluyor. Ben önce Çiğdem Akçura'dan e, Karabur'un Yarımadası Yerel Gündem 21'in nasıl bir e, sivil toplum e, kuruluşu olduğunu anlatmasını rica edeceğim. E, öncelikle herkese merhaba. E, ben e, kısaca hemen e, Yerel Gündem 21 ile ilgili e, bilgilendirme yapmak istiyorum. Gündem 21 kalkınma ve çevre arasında denge kurulmasını hedefleyen sürdürülebilir gelişme kavramının yaşama geçirilmesine yönelik küresel uzlaşmanın ve politik tarihlerin en üst düzeydeki ifadesi olan bir eylem planı. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda tüm insanlığa görevler yükleyen bir program. 92'deki Rio Jenerio'da yapılan yeryüzü dirvesinde bir e, karar olarak alınmış ve e, Türkiye'de bu kararın altına imza atmış. Gündem 21, 92 yılından bu yana yaklaşık 135 ülkede ve binlerce kentte uygulanıyor. 2000 yılların başında Avrupa'da bin üzerinde belediye yerel gündem 21 sürecine katıldı. Kasım 2004 itibariyle de Türkiye'de yerel gündem 21 programına katılan yerel yönetim sayısı 61'e ulaştı. Ülkemizde yerel gündem 21 oluşumları belediyelerin öncülüğünde başlayan bir program ve valilik il özel idareleri de bu çalışmaların içinde. Ve sivil inisiyatiflerin öncülüğünde de geliştirilmiş. Ee, Karaburun Yarımadası'nda yerel gündem 21. Karaburun sivil inisiyatifin öncülüğünde tüm taraflara yapılan çağrı ve bilgilendirme toplantısından sonra e, 2002 yılında Türkiye'de ilk örnek olarak 13 köy, bir belde ve bir ilçe belediyesini kapsayacak biçimde yarımada ölçeğinde somutlanmıştır diyebilirim. Peki e, Erdal Bey. Bu oluşumlar haber haberdar mısınız? Haberdarım. Gayet de e, hoş bir oluşum. E, i̇leride çocuklarımıza bırakacağımız e, temiz dünya için geç kalınmış bir hareket bence. Hepimiz aynı göre üstlenmeliyiz. Peki şimdi e, tekrardan balık çiftliklerinin açık denizin gündemine gelmesinin nedeni e, ÇED'in, e, daha doğrusu Çevre Bakanlığı'nın e, son bir kararı oldu. Karaburun'da balık çiftliklerinin taşınması üzerine bir alan ilan edildi. Buna itirazlar var. Tilem önce bu itirazların içeriğini duymak isterim ve de duyurmak isterim. Alo. Alo. Ha, evet. Şimdi e, aslında Karaburun Yarımadası e, çok önemli bir e, biyorezerv alanı. E, ve Karaburun Yarımadası'nda e, kısaca size bilgi olarak vermem gerekirse... Ee, kısacık hemen e, bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Çünkü çok önemli bu aktaracağım bilgiler. Ee, yarımada sıfır yok oluş bölgesi içinde yer alan ve başka yerde olmayanlar sınıflandırılması... Sıfır yok var. oluş bölgesi ne demek? Sıfır yok oluş yani e, tehlike sınırına çok yakın. Yani yok olma, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgeleri iç içeriyor. ve Ka kay ha. Kaybetmek üzere olduğumuz... Kesinlikle. Başka yerde olmayan sırflandırmasına yapılmış alanlarda da e, önemli endemik bitki türleri vardır. Bu alanların başka yerde olmayan hassas bir ekosistemi, bitki ve hayvan kuş değerleri vardır. Karaburun Yarımadası da dünyada e, bu öneme sahip nadir alanlardan birisi. Yarımada ormanları, jeolojik zenginlikleri, fosilleri, içmeleri, zengin şifalı otları, 204 çeşit kuş türü, filorova falanası, ben sözleşmesiyle koruma altındaki türler içinde yaran adam atısı ve akdeniz ile çok zengin bir çeşitliliğe sahip. Evet, ee... Balık çiftlikleriyle ilgili konuya gelince, şimdi 2000 yılından itibaren yaklaşık 8 yıldır bu balık çiftlikleriyle ilgili ee, konularda bizim yorumada olarak itirazımız var. Yerel yönetim olarak itirazlarımız var. Muhtarlarımız bu konuda rahatsız. Yörede yaşayanlar rahatsız. Bizler e, bir platform olarak bu rahatsızlığı basına ve ilgili kurumlara bilimsel raporlarla da açıklamaya çalışıyoruz. Neden rahatsız olduğumuzu. Fakat nedense 8 yıldır bu tepkilerimiz bir şekilde kulak arkası edildi. Ve e, yeni balık çiftlikleri alanlarının belirlenmesi aşamasında yarım yarımadasında yine 2, 3 alanda Karaburun'un aşağı aşağı boya bağ diye bilinen bir mevkinde ve Küçük Bahçe köyünün kuzeyi ve güneyini e, diye ölçümleyebileceğimiz E liman açıklarında 3 alan belirlendi. Dolayısıyla bu kadar tepkiye rağmen, bu kadar itiraza rağmen ve alanın bu kadar önemine rağmen e, resmi birimlerin hala bu alanı balık çiftliği yetiştireceği alanı olarak belirtmesi, bilgilendirmesi açıkçası bizleri hem üzüyor hem de tepkilerimizin daha da yoğunlaşmasına neden oluyor. Peki ben Bunlar da de devam edecek. Peki ben şimdi Erdal Seferba'ya sözü vermek istiyorum. Tabii, Soru, tabii. Sorumda şu olacak. E, e, Su ürünleri yetiştirilir derneği başkanı ya da işte üreticisi olarak siz bu karardan memnun musunuz? Hayır mümkün değil. Tabii ki mümkün. Ee, şimdi Beysun Bey o kadar hatalarla dolu geçmişte de size özetlediğim gibi bir proses hakim ki bizim ülkemizde. Ee, Çiğdem Hanım'a ben katılıyorum ve ben bir İzmir'de yaşıyorum. Karaburnu çok çok iyi biliyorum. İnanılmaz güzel bir doğa parçası. Kesinlikle katılıyorum. Bakın sıkıntımız ve tüm çevre örgütlerinin de sıkıntısı şu son zamanlarda şunu düşünmeye başladım. Çevre örgütleri yanlış bir strateji belirlediler. Ve balık çiftliklerini hedef tahtasında koyup atış yapmaya başladılar. Oysa balık çiftlikleri ne çevrecilerin ne de turizmin karşısında değil. Aslında çevreciler ve turizm de balık çiftliklerinin karşısında değil. Onlar da yapılması gerektiğini savunuyor. Fakat doğru yerde doğru interdantta oluşması gerektiğini savunuyor. Biz de herkese aynı şeyi söylüyoruz. Yani aslında söylemimiz ortak. Fakat hedefte, bir, hedeflere birbirimizi koymuşuz. Aslında her iki grupta birleşip hedefe devleti, hükümeti koymalı. Hükümetin ilgili birimlerini koymalı. Biz balık çiftliği üreticileri olarak, balık üreticileri olarak, ben dernek başkanı olarak, birlik başkanı olarak, defalarca kere tüm sivil toplum örgütlerini toplayarak ilgili bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunduk. Birinci yanlışımız şu. Balık çiftlikleri konusunda on ayrı bakanlık bu işe karışıyor. Böyle bir şey olamaz. Yunanistan'da bile bir denizcilik bakanlığı var. Çok başlılığın olduğu yerde Bakanlıklar arası koordinasyon eksikliğinden birçok çok seksilik meydana geliyor. Bürokrasi zaten korkunç kalası bir durumda. iyice içinden çıkamaz hale getiriyoruz demişlerim. Şimdi ne oldu? Balık çiftleri yasal kuruluşlardı. Kesinlikle bu böyleydi. Gece kondu değildiler. Kim verdi bu yerleri? Daha önceden bahsediyorum. 7-8 yıl önceden. Devlet verdi. Ha, yanlış yerler tahsis etti mi? Evet doğru. Birçok balık çiftliği yanlış bölgede konuşlanmış mı? Kesinlikle doğru. Bunu daha önce dile getirmiştim. Hı hı. Daha sonra ne oldu? Yoğun baskılar nedeniyle devlet dedi ki biz yanlış yapmışız. Sizleri yanlış yerlerde konuşlandırmışız. Dolayısıyla biz bir çevre kanunu çıkartıyoruz. Siz işte karadan bir kilometre kadar açıkta, 30 metre derinlikte ve şu akıntı hızında olmanız gerekiyor. Çevre kanunu çıkardı. Onun üzerine dedik ki devletimiz Peki bizi taşıyacağınız alanlar mevcut mu? Bize yer gösteriyor musunuz? Hayır dedi, dedi. Böyle bir anlamamız yok. Nasıl dedik yani? 8333 kilometre kıyımız var. Ve siz potansiyel surin ve üretim sahalarını bu kıyı, bu kadar uzun kıyı içerisinde belirleyemediniz mi? Böyle bir çalışmanız yok mu? Yok. Peki üniversiteler yapsın. Ödeneğimiz yok. Tamam dedik. Biz bu yerlere göre bir kısım balık çiftlikleri kapatılma kararı çıkmamış olanlardan bahsediyorum. Hı -hı. imkanı olanlar kendi imkanlarıyla çok ciddi maddi kaynaklar aktararak açık denize taşındı bu çevre kanunundaki tebliğ kriterlerine uygun olarak Hı -hı. devlet geldi yeri gördü evet uygun şimdi de chat yapın biliyorsunuz chat e, floradan başlayıp birçok şeyi içeren iki buçuk senelik bir süreç alan bir zaman Çet prosesine geçtik ve bizim her birimizin taşıma maliyeti bir milyon ytl civarında Çetimizi geçtikten sonra 2 ay önce ruhsatlarımızı aldık yeni yerlerimizle ilgili. Devlet tarafından ve çevre bakanlığı tarafından onaylandı bu ruhsatlar. Kiralamamızı yaptık, devlete kiramızı ödedik ve 15 yıl. 2 ay önce biz bütün bunları bu kanunlara göre, yeni çevre kanununa göre yapmış olduğumuz halde Çeşme'de e, bakanlığın apar topar emri ve talimatıyla, çevre bakanlığın emri ve talimatıyla Tarım Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı yetkilileri, il Çevre il Tarım Müdürlükleri ve e, Su Ürünleri Üniversite Fakülte ve Dekanları'nın katıldığı bir toplantı bir çalıştay yapıldı. Bundan bir buçuk iki ay kadar önce. Bu çalıştayın amacı şuydu. Daha önce var olmayan e, fakat şimdi bakanın talimatıyla apar topar bürokratların bakanlığına şirin görünmesi amacıyla hiçbir derin araştırmaya akademik veriye dayanmadan Harita üzerinde balık çiftliklerinin yerlerinin saptanması toplantısıydı. Ve o toplantıda biraz önce Çiğdem Hanım da bahsettiği Karavurun Kaynarpınar Köyü'nün karşı açığı, Küçük bahçenin karşısı. Bakın çok daha kötüsü var. Hmm. Ee, Seferihisar'da limanın içi artık. Hmm. Yani o kadar ilginç yerler var ki o güzelim Seferihisar'daki koyda da gidiyor. Buraları belirlediler. Sorduk bürokratlara biz oradaydık. Bu yerleri neye göre belirlediniz? Bu bir. Mevcut olan balık çiftliklerinin kapasitesini kaldırabilecek montanda bir yer mi? Bu iki. Bu belirlediğiniz yerlerin florası, e, akıntı boyları, denizin tabiatı ve doğası ve karası balık çiftliği idame ettirmeye, yaşatmaya uygun mu? Hangi ilmi kriterlere göre ve neye göre bunu saptadınız? Şimdi Erdal Bey ben Çevre Bakanı Veysel Eroğlu'na ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım Olur. tabii ki. En son ulaştığım ki birkaç telefon köşeden sonra Ceman Noga'ya ulaştım basın müşaviri. Ve bu programa hükümetin de daha doğrusu devletin de katılıp bu sizin anlattığınız kriterleri sormak istedim. Olur. Maalesef reddettiler ve cevap şeydi. Çevre Bakanı basın açıklaması yaptı. Artık bir şey konuşmak istemiyoruz Biz ya, toptan çet veriyoruz Ben de şeyi söyledim yani Nasıl olur bu kadar önemli bir konu Ayaküstü bir başka toplantıya girerken Basın toplantısında açıklanacak bir şey ki Bu tartışılacak bir şey Neyse dolayısıyla bunu alamadık Ben şimdi izninizle bir müzik arası vermek istiyorum Ondan sonra tamam. Üçlü sohbete devam edeceğiz Tamam bitti Müzik Evet Açık Deniz'de bu hafta 12 Nisan 2008'de yayınladığımız bir programın tekrarı var. İyi dinlediniz. <gülüyor> I'm stop, cause I'll never be on my knees, when I saw you on the street, I just had to look away, you were so sweet, sexy Steve. 94.9 Açık Radyo'da Açık Deniz programı devam ediyor. Konuklarım Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21, Çiğdem Akçura aynı zamanda kendisi Karaburun Yerel Fok Komitesi Genel Sekreteri ve Erdal Sefer Bay, İzmir Akvader ve İzmir Su Ürünleri Yetiştirici Derneği Başkanı. konumuzda balık çiftlikleri. Çiğdem Akçura'ya sormak isterim. Biraz önce Erdal Bey dedi ki çevre örgütleri, sivil toplum örgütleri... Balık çiftliklerini yanlış bir e, stratejiyle hedef haline getirdiler. Benim anladığım kamuoyunda da yanlış bir e, şekilde algılanmasına neden oluyor. Nedir sizin fikriniz bu konuda? E, ben e, bu konuya katıldığımı söyleyemeyeceğim çünkü e, yani balık çiftliği sektörü de bir anlamda resmi idarenin e, yol göstericiliği noktasında hareketlerini belirlemek durumunda. Dolayısıyla 1982 yılında Tarım-Köy İşleri Bakanlığı tarafından Bizim e, bulunduğumuz alan Karaburun Yarımadası potansiyel su ürünleri sahası seçildiğinde e, bizim 8 yıldır itirazımız aslında bu 82 yılında alınan ve tarafların e, görüşleri alınmadan alınmış olan bu karar. Dolayısıyla da tepkimiz aslında bizim Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na. Yoksa e, balık çiftlikleriyle e, neden buraya geldiniz, neden buraya kuruldunuz gibi herhangi bir kızgınlığımız ve öfkemiz e, söz konusu olamaz. Çünkü onlar da belirlenen yere belirli. E, idari birimlerin verdiği yönlendirmeyle gelip bu işlemlerini yapıyorlar ve milyarlık tesisler kuruyorlar. Hı hı. Dolayısıyla e, bizim tepkimiz e, Tarım Bakanlığı'na yine bu Şubat'ta alınmış olan, geçtiğimiz Şubat ayında alınmış olduğu alınan karar da bu 10 toplam bölgeye e, ilişkin yine aynı itirazımız söz konusu. Demek yani 8 yıldır yapmış olduğumuz itirazlar hiçbir şekilde ve bilimsel dayanakları hiçbir şekilde göz önünde tutulmadan yine e, kurumlar ve karar alıcılar, kanun yapıcılar bir masa etrafında toplanarak bunu rahatlıkla alabiliyorlar ve e, yine hem e, yörede yaşayanlar ve e, bir anlamda sivil toplum kuruluşları ve de sektör temsilcileri yine karşı karşıya getirmiş oluyor. Yani e, yapılan e, şey karşılaştırma hep aynı. Evet. Do evet. Dolay dolayısıyla e, biz bu yönde e, özellikle bundan sonraki aşamada bu toplantının kararlarının tekrar gözden geçirilmesini ve öncelikle bütün tarafların bir masa etrafında oturarak karar alma süreçlerine dahil olmasını istiyoruz. Anladım. Burada anladığım kadarıyla ya da açık şekilde gözüküyor ki bir yönetim hatası ve zaafı var. Biraz, biraz bu tekne yönetmekle ilgili bir şey olabilir. Bir ovada iki nokta arasındaki en kısa ve en çabuk yol işte bildiğimiz iki nokta arasındaki çizgidir. Evet. Halbuki denizde bu böyle değil. Yani dalgalı bir denizde denize karşı giderken iki nokta arasındaki en çabuk yol bazen zikzaklar yaparak gidersiniz. Yani yolu uzatırsınız ama en çabuk yol doğru rotada gitmek değildir. Şimdi Erdal Bey Efendim? ve tabii Çiğdem Hanım şunu sormak istiyorum. Sürekli bu balık çiftliklerinin lokasyonu üzerine bir tartışma var. Çeşitli nedenlerle itirazlar geliyor. Peki siz iki tarafta bu konuya çok yoğunsunuz. Nerede olmalı balık çiftlikleri? Ee, müsaade ederseniz bir açıklamada bulunmak isterim. Tabii. Ee, ben Çiğdem Hanım'ı çok dikkatli dinledim. Bir e, söylediğine katılmıyorum. Diğerlerinin hepsinde aynı fikirdeyim. O da 82 senesinde potansiyel alan Tarım Bakanlığı ilan etti. Tarım Bakanlığı'nın bu kararına karşıyız. Tamam. O gün ona karşıydınız. Peki bugün bu yeri ilan eden Çevre Bakanlığı bugün de bakın Çevre Bakanlığı'na karşısınız. Kendi bakanlığımız bu yerleri şu an Tarım Bakanlığı ilan etmedi. Çevre Bakanlığı ilan etti. Çevre Bakanlığı'nın başkanlığında toplantı yapıldı ve Çevre Bakan olayladı. Dikkatinizi çekiyorum. Tarım Bakanlığı'nın geçmişte yaptığı hatayı şu an Çevre Bakanlığı yapıyor. Fark etmiyor. Yarın Turizm Bakanlığı yapar. Konu Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Turizm Bakanlığı değil. Konunun özü şurada. Biz Ankara'da yatıp kalkıyoruz artık. Ve şunu görüyorum. Çok büyük bir samimiyetle şunu itiraf ediyorum. Bakan düzeyinde pozitif yaklaşım var bu işin çözülmesi adına. Fakat bürokratlar imza atmaktan kendi gölgesinden bile korkar acil içinde. Belli bir çalışma kültürü oluşmadan... Dekan emir verdi diye bir oldu bitti ile bu seçim öncesi asfalt dökeriz ya evet. aynı onun misali önce asfaltı biz dökelim de sonra kazar boru hattını döşeriz daha sonra PTT gelir daha sonra elektrik hattı gelir gibi her zaman olduğu gibi Türkiye'de yamalı bohça işler yapılıyor. O çalıştayda ben vardım o çalıştayda tüm su ürünleri fakülteleri dekanlara itiraz etti bizi dinlemeyecektiniz. Bizim kararlarımızdan hiçbir şey e, oraya alıp koymayacaksınız. Neden bizi toplantıya çağırdınız diye. Ve şu anda tüm su ürünleri fakültesinin dekanlarının bu yeni açıklanan yerlerde balık çiftliğinin yapılamayacağına dair kesinleşmiş raporları var. Hı hı. Buna rağmen tekrar bu kararlarının arkasında duruyorlar. Şimdi bakın biz bir çözüm önerisiyle gittik bakanlıklara. Çalıştaydı da ben bunu arz ettim. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz gene. Yine çok büyük yanlış yapıyorsunuz. Olayı çözmüyorsunuz. Yamalı borça sorumlu bir şey bırakıyorsunuz. Tekrar aynı çatışmalara yol açacaksınız. Peki ne yapalım dediler. Yani akıllı yolu bir. Alırsınız çevreci sivil toplum örgütlerini. Alırsınız su ürünlerini. Alırsınız tüm bakanlıklardan bir çalışma grubu oluşturursunuz. Ve üniversiteler de bu işe dahil olur. 8333 kilometre kıyı içerisinde. Turizm bölgesi olmayan. Bakın ısrarla altını çizerek söylüyorum. Tüm savunum doğrudur. Herkesin katılacağına ve can yürekten inanıyorum. Yerleşim yeri olmayan, turizm alanı olmayan, balık çiftliği yapılabilecek floraya sahip olan bir alan belirlersiniz deniz yüzey alanı. Bunun kıyısında da bir organize kıyı kenar bölgesi oluşturursunuz. Buraya kamusal alt yatırımlarınızı getirirsiniz. Bütün balık çiftliklerinin idari komplekslerini biyolojik lojistik testlerini orada toplarsınız. Oraya balıkların hasat edileceği, çıkartılacağı ve gemilere yükleneceği limanlarını yaparsınız. Balık çiftlikleri oraya arıtma tesislerini kurarlar. Siz de devlet olarak başına bir denetmen atarsınız. Bu balık çiftliklerinin bir tek tip bir projeyle Avrupa Birliği normlarında, dünya normlarında üretim yapmasını sağlarsınız. Kirletip kirletmediğini düzenli olarak devlet tarafından denetlersiniz. Olduğu bölgede kirleten varsa kapatırsınız. Kirletilmeyecek şekilde dünya normlarında bunu, bu üretimin yapılmasını sağlarsınız. Bu atla deve değil. Ama bunun olabilmesi için Turizm Bakanlığının, Çevre ve Orman Bakanlığının ve Tarım Bakanlığının bir koordinasyon üst kurulu oluşturulmuş. Bir araya gelip bir karar vermesi gerekiyor. Belki, belki bu bakanlıklar üzerinde bir icra komitesi oluşturması gerekiyor. Bu tek bir bakanlığın talimatıyla olacak bir şey değil. Tarım Bakanlığı yüzey alanlarını vermiş olsa bile siz kıyıda yer bulamadığınız sürece, kıyısız orman başka bir şey olduğu sürece ne, ne nasıl yapacaksınız bu yapamadan havada mı konuşlanacaksınız? Balığınızı havadan mı ikmal edeceksiniz? Havada mı yemlerinizi islas ediceksiniz? nereye koyacaksınız? Denizin altına mı gömeceksiniz? Mümkün değil. Yani ne ne tarafından bakarsanız bakın, yapılan her şey külliyen eksikle yanlış, bir akıl mantık mantıksizliği içermiyor. Ne yazık ki, çiğdem adam gibi birçok sivil toplum örgütü, çevreci sivil toplum örgütlerini, turizm örgütlerini ve balık çiftliğiyle ilgili sivil toplum örgütlerini, ticaret odalarını da dinlemiyorlar. Kale bile anlıyorlar. Bizi geçtik. üniversitelerimize görüşüne görüşünü, bilimin bile görüşünü alıyorlar. Biz her şeyi biliriz. Oldu bitti dayatmacı mantığıyla hiçbir şeyi bilmeden eksik akıllı ve eksik tecrübeli eksik işler yapılıyor. Sonuç olarak bugün fatura buraya çıkıyor. Biz yeni alanları belirledik. İşte bakırımız açıklama yaptı. Biz size başka bir açıklama yapmayacağız. Buralara bağışıkları gidecek. Tamam gidelim. Kaçıncı taşınışımız? Bizden islas noktasına geldik. Bu paraları kime diyecekti? Peki... E, er Orada sürdürülebilecek mi? Tekrar çatışmalar olmayacak mı? Peki. Gizlik olmayacak mı? Erdal Bey bir şey sormak istiyorum. Bu soruyu daha önce sordum mu? Hatırlamıyorum ama yine tekrarlamak isterim. Şimdi benzer bir tartışma marinalarla ilgili var. <gülüyor> ee, Kıyılarda işte kıyı halk arasına giriyor. Dolayısıyla bir tür ona da itiraz var. ve O itirazlardan bir tanesi de bu kadar büyük bir yoğunlaşma. Yani büyük marina, yo bir yoğunluk demek... Bu da bir çevre kirliliğini de birlikte Tabii, getiriyor. Biraz önce tarif ettiğiniz yapılanma yani bir koya bu kadar organize, bu kadar endüstriyel anlamda bir balık çiftliği kompleksi kurulduğu zaman yine kaçınılmaz bir çevre kirliliği gelmeyecek mi? Yani Çok güzel bir soru sordunuz. Bakın hmm. bu soru çok işte zaten çözümün başlangıç sorusu bu. Şimdi bakın biz bununla ilgili ne yaptık biliyor musunuz? Bunları projelerle gittik üniversitelerimizle görüştük. Üniversiteler diyor ki bilim adamları ...bir yerde potansiyel alan... ...herhangi bir işçini ilan edebilmek adına... ...bu marina olabilir, balık çiftliği olabilir... ...başka denizsel bir faaliyet olabilir... Hı. ...önce oradaki su kütlesinin... ...florasının belirlenmesi... ...taşıma ve kaldırma kapasitesinin... saptanması lazım... ...den ki bu havzada bu üretim yapılacaksa... ...yapılmadan önce... ...o denizin akıntı boylarıyla... ...dalga boylarıyla, derinliğiyle alakalı... ...bir yıl sürüyor bu çalışma... ...dört mevsim yapılıyor... Önce taşıma kapasitesi bilimsel olarak saplanıyor. Yurt dışında bu böyle. Hı. Bu önce tesis ediliyor. Demiyor ki bu denizin bu bölümü şu kadar ton kirliliği tolere edebilir. Bundan evet. sonrası doğaya zarar verir diyor. Yani yenileme önce yeteneğinin üstüne diye. çıkmamak lazım. Evet önce bu çıkıyor ortaya. Bu yok ki daha yapılmamış. Biz diyoruz ki bunu yaptıralım. Çok büyük bütçelerde biz verelim diyoruz. Bakın biz verelim biz ödeyelim diyoruz. Olmaz devlet aciz içinde mi? O zaman siz yapın. Üniversiteye kaynak aktarılıyor. Biz üniversitelerle bunu görüştük. Üniversitelerimiz bunu yapabilecek donanıma sahip. Fakat bu taşıma kaldırma kapasiteleri yapılmadı. Önce bunlar yapılır. X bölgesinin taşıma kapasitesi çıktı. Diyelim ki o X bölgesi 10 bin ton ne kadar tülere edilebilir. Kirlilik yaratmadan bir taşıma kapasitesine sahip. O zaman gidersiniz siz oraya 10 bin tonda değil. 5 bin tonluk bir ruhsat verirsiniz. 5 bin tonu geçit oradaki üretimde. Bunlar basit. Dünya bunu nasıl çözmüşse biz de çözebiliriz. Neden, için nasılları birbirimize korkmadan soruyor olmamız gerekiyor. Onun dışında bizim bu tesisleri kapatmamız gerekiyor. Kapatmamız gerekiyor. Onu da yapabiliriz. Bakın biz buna da hazırız. Biz demiyoruz ustalarla üretim yapacağız diye. sonuç itibariyle ben bir iş adamıyım. Oraya yatırımı yapmışım. Bunun karşısında bir kar elde etmeyi amaçlıyorum. Tabii ki bunu kirletmeden yapıyor olmam lazım. Bu teknolojiyi getirdim ve yapıyorum şu an. Yapmayanlar varsa kapatılsın. Ben de destekliyorum. Ama ben yatırımımın karşılığını almak zorundayım. Hmm. Ha istemiyorsa devletimiz balık üretimi balık çiftliğe kapattırır. Belki ben Türkiye olarak stratejik bir karar aldım. Balık üretimi yapmayacağım. Bunu ithal edeceğim. Tabii ki daha önce tarımı nasıl bitirdiysek bunu da bitirebiliriz. Daha sonra olacakları hep beraber gözlemlemek kaydıyla verirler bizim yatırımlarımızın değerini. Biz alırız, paramızı realiteler cebimize koyarız. Bu işi yapmaktan vazgeçeriz. Yerdeğirmenlerle savaşmaktan bıktık. Hı -hı. Ee, şimdi tabii bu çok kritik bir nokta sözünü ettiğiniz yer, şey. Çünkü benim de doğrusu aklımdan geçiyor. Şimdi genelde hatta bu argümana şey de ekleniyor çocuklarımıza balık yedirelim vesaire filan. Evet. Fakat bazı değerler var ki e, bunları üzer bunları tahrip edecek herhangi bir ekonomi, karlılığı ne olursa olsun hayır demek gerekiyor. Yani biraz önce sizin sözlerinize de bu içerik var aslında. Yani bir hani karikatür gibi bir örnek vermek gerekirse diyelim ki ekonomiye sıcak para gerekiyorsa e, Topkapı Müzesi'ndeki kaşıkçı elmasını satmayacağız. Sıca nakit para girsin diye ekonomiye yani kaşıkçı elması bir değerdir. E, bizim kıyılarımızda o kadar güzel koylar o kadar güzel e, zenginlikler var ki hangi ek ekonomi olursa olsun hangi karlılık olursa olsun bunların korunması gerekiyor. ...biraz önce onun için sordum... E, ...nereye yapılmalı diye... ...çünkü nasıl Şimdi, yapılması kadar... ...nereye yapılması da... Sorayım, ne yaptık? O, ...bir konu daha e, söylemek mecburiyetindeyim... ...sözünüzü kesinlikle... ...biz oturduk kendi bilim adamlarımızla... ...finanse edip... ...tüm e, bu işte akıl... ...erdem sahibi... E, ...bilimsel görüşü olan ve terti olan insanlara... ...bir çalışma yaptırdık Türkiye'de... ...ve çok kalın raporlar var... ...bu raporlar şunu söylüyor... ...tüm Türkiye'nin kıyı haritası çıkartıldığı... Bu kıyı haritasında kıyı kenar yerleşim merkezlerini boyadık. Hı. Turizme açık olan yerleri de çıkardık. Hı hı. Çok önemli koruma altındaki doğal alanlarımızı da çıkardık. Hı hı. Bu çok basit bir envanter. Bunu devlet yapamaz mı ben yapıyorsam? Hı hı. Yapar. Onun dışında üretim yapılabilecek olan alanları belirledik. Hı hı. Koordinatlarıyla, noktalarıyla devlete sunduk. Bakın 8333 kilometre kıyıdan bahsediyorum. Hı hı. Bu kıyı... Dünyadaki 400 küsur devlette sadece 11 tanesinde var. Hmm. Bu kadar bir kıyıda sürdürülebilir ve kirletmeden yüksek teknoloji kullanılarak bilimsel verilerle ispatlanmış durumda bu. Hmm. Üretimin yapılmayacağını düşünüyor olabilmek abesleştirelidir. Hmm. Bu yapılır. Nesillerimizle balık yer. Hmm. Hem bunun üretim yapıyor olmamızın şöyle bir önemi var. Doğal stoklar üzerindeki avvarskısını azalttığımız için zaten doğada balık kalmadı. Hı hmm. Buna da bir katkı sağlanmış olur. Kirletilmeden akılcı planlamayla bunlara bunlara ulaşılabilir. İnsanlar oraya gidiyor. Kaç yıldır gidiyor. Biz daha basit bir planlamayı harita önümüze koyup işte şurası kıyı yerleşim, şurası turizm alanı, buralar bizim için önemli olan yerler, sit, arkeolojik sit veyahut da doğal sit alanlarımız buraya dokundurmayacağız deyip oraları boyayıp dışarıda kalan yerler belli ortada zaten. Peki ben Orada Çin... mantıklı bir yaklaşımda bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Peki ben çiğ yani, yapmak isteyelim. Ben Çiğdem Akçure'ye dönmek istiyorum. Çiğdem Akçure nedir eylem planınız? Ne yapacaksınız? Şimdi öncelikle ben Erdal Bey'in bir konuda ilk başta verdiği bir bilgilendirmeye yanıt vermek istiyorum. Tabii ki. Tarım Bakanlığı Türkiye'de tarımı organize eden bir kurum. Çevre Bakanlığı da çevreyi. Dolayısıyla bu 82'deki Tarım Bakanlığı'nın çıkardığı... Balık çiftlikleriyle ilgili su ürünleri e, seçilme alanlarına ilişkin bizim itirazımız e, Tarım Bakanlığı'nın o dönemde yaptığı çalışmaydı. Dolayısıyla e, Çevre Bakanlığı da çevreyi yöneten bir bakanlıksa yine aynı şekilde yani e, bizim bakanlığımız sizin bakanlığınız diye bir şey ben e, doğru bulmuyorum. Çünkü bu iki kurum da Türkiye'yi yöneten e, çok önemli iki kurum. Ve iki kurumun da aldığı kararlar Sonuçta e, tarafları karşı karşıya getirme durumuna getiriyor. Öncelikle e, bu e, çok üzüntü verici bir şey. E, bunun haricinde e, bu 10 son e, yeni balık çiftlikleri alanları belirlenmesiyle ilgili e, ve de Karaburun'un e, 1999'dan beri e, öncelikle çevre koruma alanı, Akdeniz Fuku çevre koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili bakanlıklar arasında yapılan 4-5 yıldır süren yoğun bir çalışması olmasına rağmen hala daha bu balık çiftlikleri alanlarının belirlenmesinde Akdeniz Foku'nun en önemli üreme alanı olan, mordan ayı balığı mevkiine çok yakın olan bu Karaburu'nun aşağı boya bağ açığı alanı belirlenmesi bir kere abeste iştikal. Yani bir sürü bilimsel çalışma var, bir sürü bilimsel veriler var. Bu konuda Suat Araştırmaları Derneği ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Ve e, Tarım Bakanlığı'na ve Çevre Bakanlığı'na sunduğumuz bir sürü raporlar var. Dolayısıyla bu alanın önemine yönelik e, yoğun bir çalışma sonrasında karşılaşılan bu tablo gerçekten çok komik. Ben Çevre İl Müdürlüğü ile görüştüğüm zaman özellikle bu alanların kap e, kaldırma kapasiteleriyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorduğumda... E, İnanın e, yetkilinin verdiği cevap daha bir trajikomik. Böyle bir çalışma henüz daha yapılmadı. O zaman yine aynı e, bu, şeye, en, en başa dönüyoruz. E bunu, ama yani bu... yapı, yapılmayan bir çalışmanın üzerinde insanlara yine nasıl adresi gösteriyorsunuz? Ve o adres gösterilen yerlerle ilgili yine her iki tarafta sorunlarla karşılaşacak. E ner... Do dolayısıyla... Buyurun. Neredeyse Erdal Seferbay'ın söylediklerinin tıpkısının aynısını söylüyorsunuz. Evet. Aynı şeyden yakınıyorsunuz. Dolayısıyla kesinlikle. Yani... Kesin, kesinlikle ve e, son nokta olamam gerekirse özellikle e, yerindenlik, yerellik denilerek altına imza atılan uluslararası sözleşmelerin sorumluluğu yerine getirilmelidir diyoruz. Ben ve e, Akdeniz'in kirliliğe karşı korunmasını e, içeren Barcelona sözleşmeleri özümsenmelidir diyoruz. İçeriği ve felsefesi yaşadığı yere sahip çıkmak, sorunların çözümünde ortaklık ve 20. yüzyılın en önemli programları içinde yer alan Yerel Gündem 21'in tüm bakanlıklara ve tüm yetkililere yüklediği görevin bilincine varılmalıdır diyoruz. Tepeden inme, ben bildimce yaklaşımlarla, yukarıdan onay ve izinlerle e, Karaburun kıyılarındaki koylar ve e, kıyılar potansiyel çiftlik alanı konumundan çıkarılmalıdır. Yarımada bir bütün olarak ekoturizm ve ekotarım adına korunmalıdır diyoruz. Yerelde yaşayan insanların, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerin, muhtarların, turizmcilerin seslerine kulak verilmelidir diyoruz. Ve yerel halka, sivil topluma, uluslararası anlaşmalara, hukuka ve ekolojiye duyarlılık göstermelidir diyoruz. En son şunu e, e, iletmek istiyorum. Sürdürülebilir gelişme bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların gereksinim ve beklentilerini karşılama olanaklarından ödün vermeksizin karşılamaktır diyoruz. Ve e, kurumları gerçekten e, sağlıklı ve akılcı kararlar almaya çağırıyoruz. Peki. Hatta kalın lütfen. Ben bir müzik arası vereceğim. Sonra e, son sözlerinizi alacağım. Evet, Müzik <gülüyor> Biz de bu hafta 12 Nisan 2008'deki programı yayınlıyoruz. Ben bir nedenle gelemedim radyoya ama zaman zaman eski programları yayınlamak da fena olmuyor. Programın ortalarına hatta geçtik ortalarını program sonunda canlı yayında Gökhan bu sizlerle birlikte olacak. Evet devam ediyoruz. <gülüyor> 4.9 Açık Radyo'da Açık Deniz Programı'nın sonlarına doğru geliyoruz. Bu hafta yine balık çiftlerini yaptık. Karaburun Yarımadası Yerel Gündem 21'den Çiğdem Akçı'la telefonda hattımızda konuğumuz. Erdal Seferbay, İzmir Su Ürünleri İltişimcileri Derneği Başkanı. O da hattımızda. Erdal Bey size bir şey sormak istiyorum. Buyur. Şu anda e, mağdur durumda olan e, bir yatırımcı olarak da soruyorum. Mahkemeye gitmeyi düşünüyor musunuz? Şimdi zaten o kadar arapsacı oldu ki. Beysu her şey Üreticiler o kadar mağdur durumda ki Şu anlamda mağdur Doğru yer doğru zamanda gösterilmediği Birkaç kere yer değiştirildiği için Her bir yer değiştirme Korkunç maliyetler devlet tarafından da karşılanmadığı için Birçok üretici iflasla karşı karşıya Tabii ki e, Burada 3 tane pozisyon var 1. Çevre kanunu çıkmadan Önce ve çıktıktan sonra Konumlarını Çevre kanununa göre yer değiştirmeyenler Böyle bir bölüm çiftlik var. Bunlar kapatılacak. Hmm. Kapatılması gerekiyor. Son derece doğru katılıyor. Şu anda hala başka bir yasa yok. Yeni çıkmış olan çevre yasasına göre o yasaya göre hareketlerini devletin yaptırımları doğrultusunda yerini yasaya uygun olarak taşımış ve yeni ruhsatını almış olanlar var. Daha 2-3 ay önce ruhsatlarını yenilediler. Ve mevcut olan kanuna göre yenilediler. Bunların durumu direkt mahkemelik. Şimdi o insanlara da kalkın buradan başka yere gidin diyorsunuz. Bu imkansız. Kanunlar da yaptırmanız imkansız. Çünkü bu insanlar şu anda mevcut olan kanun hükümlerine uygun hareket etmiş durumda ve devlet tarafından da onaylanmış durumda. Fakat şu anda yeni gösterilen yerler içerisinde değil. Hı -hı. Yasal hakkı. Kesinlikle mahkemelikte bir olay. Çet aşamasında olup da ruhsatını almak üzere olan taşınmış fakat çet prosesi bitmiş kiralama aşamasına gelmiş ruhsatını henüz almamış olanlar var. Yani o kadar hukuksal olarak da devlet bunu elinin üzerine ulaştırdı ki e, korkunç bir kaos var. Bu böyle giderse asla çözülemeyecek. Çünkü sonuç olarak anayasal bir hukuk devletiyiz. E, i̇nsanların anayasadan kaynaklanan vatandaşlık hakları var. Ve bunları hukuk yönünde aramaya kalktıklarında bu gördüğümüz görüntü daha da Arap saçı haline gelecek. Kesinlikle bir kaos ortamı oluşacak, çözümlenmeyecek. Bir gün uyanıp gözünüzü açtığınızda çifte oya taşımış olmayacak Bir kısmı orada olacak Bir kısmı burada olacak Bunun doğru çözülebilmesi için Çiğdem Hanım'ın da söylediği benim de söylediğim gibi Aslında hepimiz aynı şeyi söylüyoruz <gülüyor> Ortak akılcı bir yaklaşım ile Kesinlikle su ürünler üretimi yapılabilecek sahalar Doğru bir şekilde bilimin ışığında Tespit edilmeli Öncelikle <gülüyor> Daha sonra bu sahaların Taşıma ve kaldırma kapasiteleri Gene bilimin ışığında ortaya konmalı. Buraların kara lojistik tesisleri düzenlenmeli. Belli bir termin planı içerisinde bu insanlar oraya bir teşvik verilerek taşınmalı. Anladım. Yoksa bu sorunun çözülebilmesi mümkün bunun Hayal biz 5 yıl sonra da bunu konuşuyor oluruz. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum Güzel programa diyorum. katıldığınız için. Çok ben sağ çok olun. teşekkür ederim. son sözlerini alayım kısaca. Ee, evet ben de e, Erdal Bey gibi e, sorunun çözümüne yönelik ee, öncelikle e, ilgili e, mercileri, bakanlıkları, ilgili kurumları e, tekrar konuyu gündeme alıp e, ve ortak bir şekilde çözmeye yönelik bir çalışma yapma e, yapmaya davet ediyorum. Çünkü e, bunun sonu olmayacaktır, itirazlar sonuçlan, sonuçlanmayacaktır ve e, yeni alanlar belirlenip de e, bu alanların kaldırma kapasiteleri belirlenmedikçe bu sorun sürekli e, devam edecektir. Evet. Ben de Karabur'un Yarımadası'nda yaşayan biri olarak Yarımada'da çevre ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu düşündüğümüz Ekosistemi olumsuz etkilediğini düşündüğümüz Kıyı balıkçısına ve çökertme ağı ile avlanan balıkçıya yer bırakmadığını Zarar verdiğini ve seyir halindeki balığın rotasını değiştirdiğini düşündüğümüz Ve bunu bilimsel anlamda raporlarla kanıtladığımız Arkeolojik ve doğal sit alanlarının tahrip ettiğini düşündüğümüz Akdeniz Foku yaşam alanlarına zarar veren Akdeniz'in kirliliğe karşı korunmasını amaçlayan Barcelona Sözleşmesi'nde de çiğneyen Yarımada kıyılarında ve koylarında balık çiftliklerinin kurulmasını istemiyoruz. Fakat e, bunu istememekle birlikte balık çiftlikleri de su ürünleri yetiştiriciliği de e, Türkiye'de önemli bir sektör. Ve e, kurumlar bununla ilgili e, trilyonluk yatırımlar yapıyorlar. Bunu tekrar söylüyorum. O yüzden e, bu kurumların e, bu çalışmaları yapabilmeleri ve Türkiye ekonomisine katkı vermeleri için ee, doğru alanların belirlenmesini ve bu doğru alanlarda da e, bilimsel çalışmaların yapılarak doğru alanların tespitine yönelik çalışmaların e, hazırlanmasında yine ortak karar alınarak yapılmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Peki. Ve acilen soruna çözüm diyorum. Peki çok teşekkür ediyorum ben ikinize de katıldığınız o Hoşçakalın. Çok teşekkürler sağ olun. Ee, bir kısa müzik girelim. Be the one you'll see. I'm the only one. Yeah, I'm the only one. We belong together. I will be the one to see. Tam Nisan 2008'de yaptığımız programı yayınladık. Bugün bitti. Şu anda canlı yayındayız ben telefonun bir ucunda, bir ucunda Gökhan var. Hazıman ki gibi. Havanın durumu öyle. Devam ediyoruz. Gökhan merhaba. Merhaba Bey, sunucumla Üç gündür berbat bir hava var. Gökhan ne olacak İstanbul'da? Valla şu anda İstanbul'un boğaz kesiminde hafif yani hep söylemeye çalıştım ayıp olmasın diye bir kar yağıyor. Ee, bu, ya, buna kar mı diyoruz? Bu yani ayıp olma çıkardım diyorum Bosnacı'da sahil kesiminde Bir yarım saat evvel karla karışık yağmur gibi Hava çok soğuk Hala İstanbul'da kuvvetli bir karayel var Yani karayel yer yer hamlesi 50 kilometreye geçiyor ki Bu da yaklaşık olarak 25 natın üzerinde bir rüzgar demektir Boğaz kesiminde karayel kuvvetli Trakya'da yağış kesti Trakya'da yağış kesiliği içinde tabi böyle işte ayıp olmasın karı yağıyor fakat soğuk yarın da soğuk hava etkisini sürdürecek tabi yağış kesilecek fakat Mart ayının ilk günlerine biraz soğuk giriyoruz Meysun yani yukarıdan Balkanlara etkisi altına alan bir hava var ki bu önümüzdeki hafta seninle bağlandığımız zaman belki de yerde kar bile görebiliriz çünkü Balkanlar soğudu Ukrayna, Romanya Bulgaristan yerinden gelen bir soğuk hava var Kırım çok soğuk, Kırım üzerinden de bir sistem gelebilir. Dolayısıyla Mart ayı biraz, Mart'ın ilk bir haftası 10 günü e, bayağı soğuk geçecek. Özellikle Marmara ve Kuzey Kesimler'de. Doğu zaten karı alıyor, Doğu'da e, önemli bir problem yok. E, o aralıklarla Sivas'tan başlayarak işte Erzurum-Kars, Ardahan-Vanakkar arasında aralıklarla kar e, devam ediyor. Doğru. Peki Gökhan fırtınaya gelelim. gene fırtına var ve e, işte bu e, şeyi de etkiledi e, Libya'daki e, evet, evet. tarım meselesini. O fırtına devam ediyor mu? Şu anda devam etmiyor. Fırtına biraz yavaşladı. Yani şu anda ve kuzeye göre kuvvetli rüzgar var. E, çünkü biliyorsun alçak basınçların yolları daima Lyon Körfezi'nden geçip Sicilya üzerinden. ...yoluna hmm. devam ederken... ...Libya Körfezi üzerindeki bir diğer alçak basınçla birleşir. Tabi Libya'da... E, ...nemin çok yüksek olması... ...Libya'nın e, sıcaklıklarının... ...oldukça yüksek değerlere çıkması... ...orada sürekli olarak bir alçak basıncı... ...takviye kuvvet olarak bekletiyor. İşte böyle bir sistem vardı geçen hafta. Dolayısıyla e, Libya Körfezi'nde... ...çok kuvvetli... ...karayel yönlü rüzgar vardı. Hemen e, Libya'nın... Diğer tarafında Doğu tarafına baktığın zaman Körfez'in dışında kuvvetli bir e, lodos ve keşirme vardı. O bakımdan gemiler için tabii son derece riskliydi. Bunlar biliyorsun. Selvaz evet, gemiler... biraz daha problem biliyorsun. Tabii katamaran tipi gemiler oldukları için evet dalgadan için, çok etkileniyorlar. Tabii enteresan tarafı mistral yani, mistral değil de aslında ama mistral gibi karael yönlenen kuvvetli rüzgar e, Tunus ve e, Libya Körfezi içinde. Hem gerçek dalga hem ölü dalga oluşturmaya başladı. Sonra rüzgar batıya doğru dönmeye başlayınca batıdan gelen gerçek dalgalarla kuzeydoğudan batıdan gelen ölü dalgaların karışımı da bölgede tabii çok karmaşık deniz oluşturdu. Belki rüzgarın hızı 8 natta ortalama 8 kuvvet e, gibi falan içti ama e, bu tabii fırtına. O bakımdan evet. büyük risklik atamananlar için onun Peki. için göndermediler. Gökhancığım zamanımız bitti sanıyorum. Bu hafta böyle kısa düştük birazcık. Haftaya daha uzun konuşuruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bu haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Evet açıklığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.